Ne konuşuyormuş bakalım Avrupa? Avrupa, Avrupa'nın ne konuştuğunu anlatmaya Sırbistan'dan e, başlayalım. E, Sırbistan'da iki haftadır e, ciddi bir hareketlilik vardı. iki haftadır e, süren e, eylemler vardı. Bu eylemler e, bir madencilik projesine karşı yapılan eylemler... E, İki haftadır sürüyordu, ee, önceki hafta sonunda e, geniş e, çaplı olmuştu. Son hafta sonunda ise yani bu geçtiğimiz cumartesi günü ise e, pek çok kentte, başkent Belgrad'da ve başka kentlerde pek çok noktada e, e, son 20 yılın en büyük... E, organize eylemi olduğu söylenen bir şekilde bir eylem e, yapıldı. E, bu eylemde e, köprüler, otoyollar, kavşak noktaları e, işgal edilerek e, trafik kilitlendi ve şehirdeki e, hayat e, bir noktada felç edilmiş oldu. Bu protestolar neye karşı yapılıyor? E, Sırbistan'da lityum yatakları var, zengin lityum yatakları var. E, İngiltere, Avusturya merkezli Rio Tinto şirketi, dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden birisi e, uzun yıllar zaten Sırbistan'da lityum arıyor. Geçtiğimiz dönemde de yine zengin bir lityum yatağı bulduğunu söyledi ve bunları e, işte çıkartmaya girişiyor. Hükümet de bunu bu e, yatağın e, lityumun çıkartılması için e, şirketin işini kolaylaştıracak yasa düzenlemeleri yapıyor. Örneğin e, kamulaştırma yani lityumun olduğu alanı satın alabilmesi için Için, e acele kamulaştırması acelele kamulaştırma yapılmasını e, kolaylaştıran e, yasa çıkartıyor ya da bu konuda yapılabilecek bir referandumda şirketin lehine olabilecek bir şekilde yasayı yeniden düzenliyor referandumla ilgili yasayı. Bu yasal düzenlemelerin yapılmasına karşı ve tabii ki bu madencilik projesine karşı halk çok ciddi bir şekilde sokağa çıkmıştı. İşte Rio Tinto 2.4 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyordu ve bu hükümetin de çok desteklediği bir şeydi ama... Ee, eylemler öyle bir boyuta ulaştı ki işte Cumhurbaşkanı Vučić'in koltuğu mus sallanıyor e, soruları sorulmaya başlanmıştı. Vučić hafta sonunda eylemlerin yapıldığı bölgede e, ki yera yer oranın köylüleriyle konuşmak üzere gitti ve bazı insanlar tarafından geri çevrildi kendisiyle konu konuşmadı bazıları ve sonuç olarak da dün e, Vucic bu şeylerin e, yasa tasarılarının ge geçirilmiş olan düzenlemenin ge e, geri çekildiğini ve geniş bir toplumsal mutabakat sağlanmadan yeniden gündeme gelmeyeceğini bu konuda geniş kapsamlı bir toplumsal müzakere yürütüleceğini ve buna işte çevrecilerin de STK'ların da oradaki yerel halkın da katılacağı bir müzakere yürütüleceğini söyledi. Şu anda yani Sırbistan'da dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden birisine karşı kazanılmış önemli bir zafer var gibi görünüyor. Tabii ki Hani bundan sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. Elbette e, bu tasarılar, e, yasal düzenlemeler tekrar gündeme gelir. E, ama önemli bir adım. E, Hırvat e, gazetesi Telegram'dan bir yorum aktarayım. E, şöyle diyor Telegram e, yorumcusu, e, Vucic, Cumhurbaşkanı Vucic bir hesap hatası yaptı. Topraklarının ve sağlıklarının çalındığını gören halkın böylesine kitlesel gösteriler yapmasını beklemiyordu. Kısacası muhalefetin de daha yeni dahil olduğu bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıya bu eylemler sonuna kadar gitmeye ve tüm ülkede hayatı durdurmaya kararlı rejimin haydutlarından korkmayan halkın ayaklanması bu demiş burada yani, Esir... yani evet yani bu hiç bir iki kelimeyle bahsetme fırsatımız doğmuştu bu Sırbistan'daki çevre isyanından ama işin bu boyuta ulaşması son derece ilginç ve bunun sadece bir çevre ekoloji konusu olmanın ötesinde bir ciddi bir siyasi isyana muhalefete dönüşmesi de ayrıca Dikkate değer değil mi? Evet kesinlikle ee, ve Bitti, önemli Rio... Özür dilerim bu Rio Tinto zaten daha öncesinden de vukuatları büyük olan bir şirket. Biz yine açık gazetede aylar önce yer vermiştik. 46 bin yıl öncesine dek uzanan böyle insan yerleşimlerinin kalıntılarının olduğu mağaraları Avustralya'da. Havayı uçurmuştu. Yerlilere ait kutsal topraklardı ayrıca buralar. Daha sonra da verdiğimiz rahatsızlık için üzgünüz diye özür dilemişlerdi. Kanada şirketi. şirketi galiba değil mi? Yok Kar Avustralya. Avustralya ee, Britanya ortaklı. Evet Avustralya, evet, Britanya ortaklığı. Burada e, önemli bir nokta. E, Litiyum. E, lityum, e, mesele lityum Evet. E, lityum da elektrikli araçların e, bataryalarının çok önemli bir parçası ve e, önümüzdeki dönemde buna talebin e, ciddi şekilde artması gerekiyor. Artık e, maden şirketlerin lityum e, ma yatakları nerede onlara bakıyor ve onu çıkartmaya çalışıyor. Yani işte yeşil dönüşümün bir parçası olarak görülen elektrikli araçların böyle bir yönü de var. Bunu göstermesi açısından da önemli buradaki gelişmeler. Hatta şöyle bir haber de vermiştik biz. Dünyada ilk kez okyanus tabanında madencilik girişimi başlamış bir madencilik yine şirketiydi. Açıklamaları onların da böyleydi. Özellikle lityum yatakları olduğunu düşünüyoruz. Bu işte yeşil dönüşüm için Önemlidir e, vesaire diyorlar. Bilim insanları ve aktivistlerse yani okyanus tabanından hani fosil yakıt çıkarıldığını biliyoruz ama maden çıkartmak ayrıca daha da e, zor bir süreç ve ekolojiye etkisi korkunç olacak bir süreç. Bu nedenle zaten e, şu bir yandan tartışılıyor. Yani şu anki sistem içerisinde sadece fosil yakıtla çalışan arabaların aynı sayıda lityumla yani elektrikle çalışanına geçmek daha çevreci bir dünyaya geçiyoruz anlamını gelmiyor. Aksine işte toplu taşımaya arttırmak ve bireysel tüketimi sınırlandırmak şart e, deniyor. Evet ölümsüzlüğü temsil eden en önemli dal sanatsa zaten işte 30-40 bin yıllık duvar mağaralarını da yok etmeleri de mağara sanatını da yok etmeleri de harika yani. <gülüyor> Rio Tinto'nun evet Avustralya uygulaması. Evet. evet. Abi, ee, buradan e, şeyde söyleyeyim e, Ömer Bey siz geçen hafta George Monbiot'un e, e, köşesinden bahsetmiştiniz. Evet. E, Britian ya da işte bir e, yasa tasarısına son dakikada İçişleri Bakanı'nın yaptığı eklentilerle Nasıl işte demokratik olarak kabul edilen bir ülkede diktatörlülüğü andıran e, bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışıldığını e, söylemiştiniz. E, yani çok enteresan hakikaten mesela e, getirilmeye çalış yapılan eklerden bir tanesi protestocunun kendisini bir yere e, şey bağlaması, kilitlemesi mesela bunun işte yapılamayacağını bunun bir suç olduğunu öngörüyor mesela getirmek istenen düzenleme. Ben şeye baktım şimdi hani ne oldu bu ile ilgili bilmiyorum siz gördünüz mü Monbiyo dün bir yazı daha yazmış Hazır, ve evet. yeni başka şeyler getiriyor ve bu hani daha da karanlığa götürüyor biz diyor. Bu protesto yapılan alanların işte hani önceki düzenlemede e, mevcut e, mevcut e, inşaat alanlarının olmasına e, karşı çıkıyordu. Şimdi yeni yapılmakta olan, yapılacak olan e, alanlarda yapılacak protestolara, işte ayrıca bu tıpkı bu Sırbistan'daki gibi, yani Sırbistan'ın hani daki protestonun önemli bir yönü hakikaten trafik kitlemişler ve e, şey diyorlar. E, biz hani her cumartesi e, bir saat, iki saat tüm trafiğin önemli noktalarını kitle kitleyeceğiz diyorlardı protestocular. E, bu Britanya'daki yasa tasarısında da işte otoyolların e, bu ulaşım noktalarının e, işgal edilmesine buralarda protesto yapılmasına e, engellemeye yönelik düzenlemeler de vardı. Britanya'da da bu şey e, tasarıyla ilgili süreç e, kötü yönde devam ediyor George Monbiot'un yazdığına göre. Evet yani stratejik yola, yollar, yol ağları demir yolları, limanlar havalimanları petrol rafinerileri ve <gülüyor> ve en ilginci de bu herhalde basım evleri yani gazetelerin basım evleri filan onları da herhangi bir şekilde onların çalışmasına engel olacak bir protesto hareketinin en az bir yıla yani 51 hafta filan 12 ay sürecek bir maksimum ceza ile cezalandırılacağını ve sınırı olmayan maddi para cezalarına çarptırılacağını söylüyor yani. Hakikaten aklı, hayali durduracak nitelikte bir şey. Delirmiş olmaları lazım yani. Yok oluş isyanının eylem yaptığı her yeri e, bu kanun kapsamını almışlar yani. Yeni yerler budurlarsa belli ki yasa tekrar geliştirilecek, güncellenecek. Ve hatta bir de çok ilginç bir şeyden de bahsediyor. Cümlede, kanun tasarısındaki cümlede. Sonradan ilave olmuş zaten konuşmalar sırasında bunlar yokken arkadan dolanarak yapılıyor e, yollar demir yolları limanlar vesaire gibi yerler diye de bir kelime var kanunda... yani evet. gibi yerler deyince her şey girebilir artık evet. Evet. ve benzerleri hava limanları ve benzerleri evet saç evet. es evet. diyor yani <gülüyor> o kadar e, magna kartayı hatırlamadan ne insan 806 evet. yıl mı ne oldu Oraya onun öncesine dönüyoruz yani. Evet. Ee, Sırbistan'dan e, Avusturya'ya geçelim. Ee, Avusturya'nın eski başbakanı Sebastian Kurz, e, kimilerine göre işte Avusturya siyasetinin harika çocuğu, Avrupalı muhafazakârların yüksekten uçan gözdesi, sert bir iniş yaptı ve siyasete veda etti. E, konuşmuştuk sizinle e, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamalarının ardından Ekim ayında şansölyelikten ayrılmak zorunda kalmıştı. Çünkü koalisyon ortaklarının onun üzerinde kurduğu bir baskı vardı bu yolsuzluğu görüştürmesiyle ilgili olarak. Ve şey yorumları yapılıyordu. Yani şimdi başbakanlığı bıraktı ama parti başkanlığını bırak. İşte başbakanlıkta kendisinin çok yakın bir çalışma arkadaşını koydu kendi yerine. Dolayısıyla ortam biraz yatışınca ya da bu yolsuzluk soruşturması bir şekilde e, kapanınca geri dönecek e, deniyordu ama hiç beklenmedi ki. Tövbeyle e, parti başkanlığını da bıraktı ve siyaseti de bıraktığını söyledi. E, Sebastian Kurz 27 yaşında dışişleri bakanı olmuştu ve 31 yaşında da başbakan olmuştu. Yani en, o... en genç başbakanlarından bir belki birincisiydi değil mi? Yanlış evet, evet demokratik ülkelerde seçilmiş en genç baş olarak geçiyor. Şimdi 35 yaşında istifa e, veda etti siyaseti. E, bu siyaset e, vedasını açıklarken de e, ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini söyledi. E, yakın zamanlarda baba olmuş. 35 yaşında da baba olmuş. E, ailesine zaman ayırmak için istifa ettiğini söylüyor. E, ama bunun yanı sıra tabii şey de söylüyor. Yani bu yolsuzluk soruşturmasının kendisini tükettiğini, işte sürekli gözetlendiğini ve birileri tarafından avlanıyormuş gibi hissettiğini, e, tüm bu şeyler yüzünden artık siyasete dair iyi fikirler geliştirmenin mümkün olmadığını, sürekli kendisini savunmak, e, zorunda kaldığını e, söyledi istifası sırasında. Aslında e, hani bu istifanın iki e, önemli iki açıdan değerlendirilebilir. E, bir tanesi ee, Sebastian Kurz e, Avrupa sağ siyasetinde, muhafazakar siyasetinde e, yeni bir e, figürdü, yeni işte e, mutfaat eden hari, e, harika çocuk e, olarak nitelendiriliyordu. E, bu konuda e, Almanya'dan Frankfurter Rundschau'dan e, bir yorum var şöyle diyor yorumcu. Avrupa'daki muhafazakar partiler uzun süre kurtsda yeni bir muhafazakar politikacı tipi gördüler. Ona yaltaklandılar. Viyanalı sözde süperstarın Almanya'daki muhafazakar partiler CDU ve CSU'da da pek çok taraf taraftarı vardı. Ama bu insanlar kursun sağlam bir ahlaktan yoksun olduğunu fark etmek istemediler. Bir sonraki mucize çocuk şu anda bir yerlerden kafasını çıkarıyor olabilir. Gelecekte daha iyi bir erken uyarı sistemine ihtiyaç var e, diyor. Yani bu e, Avrupa'daki muhafazakar partiler için böyle umut gördükleri bir insanın e, işte sert bir düşüşü oldu bir yandan. Bu açıdan değerlendirilebilir. E, öte yandan da e, Kurtus'un... E, İstifasına yol açan şey, yolsuzluk e, iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturmaydı. Hani bunu da hatırlayalım. Neydi bu yolsuzluk denilen şey? E, partisini yükselişte gö gösteren... E, mani Anketler yaptırıyor bir anket şirketine. Bu anketlerin de finansmanını Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor kısmen. Ve bu anketleri de işte bir takım medyada yayınlatıyor. Ve medyada yayınlatırken de işte onlara... Ee, önemli miktarda ilan e, parası veriyor bir şekilde. işin içine de para ka karışıyor. Bu, bu ilan paraları karşısında yayınlamış oluyor o gazeteler. Yani aslında bazı ülkelerde çok sıkça gördüğümüz e, anket sonuçlarını manipüle etme ve gazetelere bir takım e, kaynak aktararak onların kendi yanında yayın yapmasını e, sağlamak diye bazı ülkelerde son derece sıradan olan e, bir şey Avusturya e, Avusturya'da e, önemli, parlak parlayan bir siyasetçinin tamamen siyasetten çekilmesine neden oldu. Bu açıdan da önemli bir gelişme Avusturya'daki. Evet bu, bu davası peki devam ediyor mu? <gülüyor> evet, e, evet evet evet soruşturma halen devam ediyor. Soruşturmada e, yani he, yeni bir gelişme yeni bir aşama yok sadece. Hani bu konuda soruşturma. E, Süre giden bir baskı altındaydı e, Kurtz ve e, birlikte oldu işte 10 e, siyasetçi soruşturuluyordu bu kapsamda. Sadece süre giden bir baskı söz konusuydu. E, Avusturya'dan Falter gazetesi şöyle söylüyor bu istifa ile ilgili. E, Kurtz'un sonu Avusturya'da siyasal sistemin ne kadar yozlaşmış olduğunu iyice görünür kıldığı. E, bu yozlaşmanın en belirgin olduğu alan politikacılarla gazeteciler arasında kamu ilan paralarına bulanmış sağlıksız yakınlıkların kurulmuş olduğu bir politik medyatik bir sistem diyor. Yani Avusturya bu olayla birlikte politikacılarla medya arasındaki bu kirli ilişkileri de tekrar bir mercek altına almış oluyor. Evet Bilmiyorum. Avusturya'da çok çürümüş ama. <gülüyor> bu benim aklıma şeyi getirirdi ama bunu konuşamayız bu programda. Bibi Netanyahu'nun da benzeri bir davası vardı. Tam aynı konuların şey oldu. İsrail'in eski başbakanı. O da gazetecilere fonlar ayırarak belli gazetelere kendi aleyhinde yazmamaları için falan. Anketlerde dahil miydi bilmiyorum hatırlamıyorum ama çok kapsamlı bir araştırma vardı. Soruşturma hatta Haretz gazetesi de epey bir üzerinde yayın yapmıştı ama o da duruyor. Yani başbakanlıktan ayrıldı yeni şimdi davada devam ediyor ama yolsuzlukta mahkum olup olmadığını bilmiyoruz. Evet şimdi ama yani üç, üç ülkeden o zaman arka arkaya bahsettik. İngiltere'de otoriterleşme Avusturya'da yozlaşma İsrail'de orada da ...yolsuzluk yani. vesaire... Evet, ...biz o, tabii evet. o zaman ileri demokrasi mi... Evet, ...kalıyoruz? İngiltere'de de zaten <gülüyor> otoriterleşme değil... ...doğrudan doğruya tiranına... ...yani imparatorlar... Polis devletine, an, ...polis devletine direkt geçiş var. <gülüyor> Evet, o zaman size Batı'nın bir ikiyüzlüğünden daha bahsedeyim. <gülüyor> e, Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron geçen hafta iki günlük bir e, körfez turundaydı. E, işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a ve Suudi Arabistan'a gitti. E, Suudi Arabistan'da işte Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra e, ziyaret eden ilk Batılı lider ünvanını kazandı. E, ama bu e, hani ziyaretler boşuna değildi. E, bu bu ziyaret Trump ziyaret etmemiş miydi? Yok. Ee, öyle, öyle bir top şeyi hatırlıyorum ama belki doğrudan onu ziyarete gitmemiştir de bir Orta Doğu e, ziyaretinde görüşmüştü kendisiydi. Neyse tamam. E, ben. E, Okuduğum haberlerde ilk batılı lider, e, işte ziyaret eden ilk batılı lider e, ifadesini gördüğümü hatırlıyorum. Evet. Hatta işte Hatırlıyor. uzun uzun... Ga işte gazeteciler uzun uzun tokalaştı falan diye o ayrıntılarıyla birlikte e, aktarıyor. E, bakabiliriz. Eğer bir yanlışlık varsa e, düzeltirim ben gelecek hafta. Evet. Neler oldu bu ziyaretler sırasında? Ee, Suudi Arabistan askeri endüstrileri e, ile e, Fransa'nın uçak şirketi Airbus ve uçak parçaları üreticisi Figuer Eiro arasında ortak bir girişim kuruldu e, duyuruldu ve ayrıca e, işte Suudi Arabistan'ın petrol ve doğal gaz şirketi Aramco ile de 5 yeni sözleşme imzalandı e, bu arada Suudi Arabistan'da Formula 1 yarışı düzenleniyor işte Justin Bieber e, Bieber konser veriyor bu da Macron e, Suudi Arabistan'ın bu İmaj yenilemesi sürecine önemli bir katkıda e, bu, bulunmuş oldu. E, bunun yanı sıra Macron Birleşik Arap Emirlikleri'ne de gitti. Oraya da, e, orada da 16 milyar euro değerinde Rafael e, savaş uçağı sattı. 80 savaş uçağı. Yani Ve bu sattı evet. Evet bu, bu Fransa'nın en büyük silah satış sözleşmesi olarak e, geçiyor medyada. Evet. Fransız medyasından e, sol e, eğilimli Mediapart e, haber sitesinde yer alan bir yorumda şöyle deniyor. Macron, Körfez'de Muhammed Bin Selman Bey elleri dolu ama kanlı Veliaht Prens'le ilişkiler geliştiriyor. E, 80 Rafel Savaş uçağı satın alan başka bir Veliaht Prens Muhammed Bin ile ittifak kuruyor bunlar uğruna bu ülkelerdeki tutsak muhaliflerin kaderine göz yummaya hazır olduğunu gösteriyor. E, ayrıca şey e, Macron'un danışmanları bu bu şeylerin silahların terörle mücadele için satıldığını söylüyor, söylüyorlar. Eee medya yorumcusu dedi <gülüyor> diyor ki bu terörle mücadele denen şey otoriter rejimler tarafından kendi halklarına karşı silahlanmak ...ve bölgedeki stratejik emelleri doğrultusunda ilerlemek için terörü bir bahane olarak kullanıyorlar. Bunlar çok açık. Fransa da buna yardım ediyor diyor. Macron'un da işte geçtiğimiz hafta iki günlük böyle bir körfez turu vardı. Bu arada ben buldum haberi. Ee, gerçekten herhalde Macron ilk... ...çünkü Trump 2017'de yani kaşıcı cinayetinden bir yıl önce gitmiş. Önce evet. 110 milyar dolarlık silah anlaşması yapmış. O da özellikle F16'lar vesaire satıştıydı. Her her gelene galiba <gülüyor> böyle askeri anlaşmalar yapıyor Suudi Arabistan'da her gelen Batılı ilerle. Yapmıyordur. Böyle şeyler olmuyordur. Uyduruyorsunuz. Evet. Ee, e, e, e, e, buyurun siz Ömer Bey. Yani ikiniz de uyduruk haberler veriyor. Yok, hiç. Suudi Arabistan'da nasıl bir terörizm varsa 110 milyar dolar ABD ile daha sonra şimdi neydi? Fransa ile kaç milyar dolar? O, e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni 16 milyar euro'luk e, e, savaş uçağı sattı. E, Suudi Arabistan'la e, petrol konusunda ve uçak konusunda e, anlaşmaları imzaladılar. Hı. Evet. Ee, şeyden de e, hani bahsedecektim ama çok kısaca e, söz edeyim. E, o da önemli bir gelişme. E, ABD, Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarını diplomatik heyet göndermeme kararı aldı, protesto ediyor. İşte Çin'deki bu tantanaya, bu gösteriye e, katılmayacağız e, dedi Beyaz Saray sözcüsü. E, bunun sebebi de Çin'in e, işte Uygurlara yönelik soykırıma devam ediyor olması, insanlığa karşı suç işliyor olması bu ifadeleri kullandı ve insan hakları e, ihlalleri aldı. E, ABD'nin ardından Yeni Zelanda'da delegi göndermeyeceğini açıkladı. Birleşiklik ve Avustralya yanında bunu düşündüğü yönünde bilgiler var. Çin ise buna karşılık işte sporu siyasileştirmeyi bırakın. Ve ABD yanlış hareketlerinin bedelini ödeyecektir diyor. Ee, Avrupa medyası da işte ABD spor konusunda yumuşak güç olmayı e, hani bu konuda da önce o oldu. Biz Avrupa olarak yine arkada kaldık yine kendi tavrımızı koyamadık diye Avrupa medyasında da böyle yorumlar var. Olimpiyat meselesi de böyle. Ama bir ufak detay atlanmış galiba orada da oyuncularını gönderiyorlar. Kayakçılar gidiyor. Evet ama o konuda yani hem medyada çıkan yorumlarda hem de ABD yetkililerin yaptığı açıklamalarda oyuncuları göndermemenin oyuncuları cezalandırmak olacağını işte oyuncular yıllardır buna hazırlanıyorlar ve bu onların kariyerleri için önemli. Hani oyuncuları çekmenin Doğru olmadığı konusunda genel bir konsensus var e, diye görüyorum ben. Medyada ama da bu yönde dip, yorumlar dip, var. Diplomatlar da onca zamandır çalışıyorlar şimdi. Onlara da yazık o zaman. <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> Ömer Bey. Yani, dip, e, yani... Hafif bir lagaluga vaziyeti de burada varmış gibi geliyor ama neyse tartışırız daha. <gülüyor> tamam. Eurotopics bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. <gülüyor>